Peygamberin Ticari Yaşantısı Enes Yelgün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdulmuttalib vefat ettikten sonra amcası Ebu Talib'in himayesi altında yaşamaya başladı. Ebu Talib onu kendi çocuklarından ayrı görmez, hatta kimi zaman onlardan daha ayrıcalıklı bir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgilenirdi. Allah Resulü hayatının daha başında en sevdiği insanları kaybetmiş o yaştaki birinin çok zor kaldırabileceği yükleri yüklenip, birçok acı olayla karşılaşmıştır. Bu durum, onu aynı zamanda olgunlaştırmıştı. Artık meseleleri idrak etmesi daha kolaylaşıyor ve olaylara daha geniş bir şekilde bakıyordu. Amcasının maddi durumunu görüyor, ona katkıda bulunmak istiyordu. O yüzden küçük yaştan itibaren yaşadığı eve, maddi yönden fayda sağlayabilmek için farklı işlerde çalışmıştır. İlk olarak çobanlık yapmıştır. Allah Resulü bu durumu ashabıyla yaptığı bazı konuşmalarda haber vermiştir. Allah hiçbir peygamber göndermedi ki koyun çobanlığı yapmamış olsun. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sordular. Evet ben de bir miktar kıraat mukabili Mekke ehline koyun güttüm buyurdu. Buhari Muvatta. Cabir radiyallahu an anlatıyor. Resulullah'la birlikte, Merruz Zahran'da Erak ağacının kebas denilen meyvesinden topladığımızı hatırlıyorum. Resulullah o zaman bize, siyahlarını toplayın, onlar daha iyidir tavsiyesinde bulunmuştu. Ben kendilerine, siz koyunda güttünüz mü diye sordum. Hiç koyun gütmeyen peygamber var mı cevabında bulundu. Buhari, Müslim. Bütün peygamberlerin bir şekilde çobanlık yapmalarının allah Alem bazı hikmetleri olabilir. Bunlardan bazılarını zikretmeye çalışalım. Çobanlık, insanın tefekkür etmesi için ciddi manada müsait bir ortam ve zaman sağlayan bir meslektir. Tefekkürse muhasebe bilincini kazanmanın kapısıdır. İnsanın irade sahibi olabilmesi ve neyi niçin yaptığının farkında olabilmesi için muhasebenin alışkanlık seviyesinde kişide bulunması elzemdir. Peygamberlerin yüklendikleri sorumluluk üstlenebilecek en mühim görevdir. Allah subhanehu ve Teala peygamberlerine bu meslekle ileride karşılaşacakları yükümlülükleri daha iyi yerine getirebilmeleri için bir ön hazırlık imkanı sunmuştur. İnsanları idare etmek tecrübenin yanında hilim ve sabırla muamele etmeyi de gerektirir. Akıl sahibi olmayan varlıkları güzel muamelele idare etmek için çabalamak İnsanlar arasındaki sorunları çözmek için kişiye her halükarda fayda sağlayacak bir kazanç elde ettirecektir. Allah Resulü çobanlık dışında ticaretle de ilgilenmiştir. Özellikle amcası Ebu Talib'in onu yanından ayırmama içgüdüsüyle hareket ederek birçok seferinde Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem dahil etmesi, ona hayatının daha başında ciddi ticari tecrübeler kazandırmıştır. Bu seferlerin birinde, rahip Bahira ile karşılaşmış ve siyer kitaplarında geçen meşhur hadise vuku bulmuştur. Allah Resulü Ebu Talip ile beraber Şam'a doğru yol alırken, Busra kasabasında konakladılar. Burada bir manastırda bulunan Bahira isimli bir rahip, kervandakileri manastıra yemeğe davet etti. Özellikle Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dikkatini yoğunlaştıran Bahira, Ebu Talip'e, Çocukla yakınlığının derecesini sordu. Ebu Talip, oğlum diye cevap verince, Rahip buna karşı çıktı. Ebu Talip bu sefer, o benim yeğenimdir. Babası, o daha doğmadan öldü deyince, Rahip bunu doğruladı ve Allah Resulünün kürek kemiği arasına bakmak istediğini söyledi. Peygamberlik mührünü gören Rahip Bahira, Ebu Talip'e şöyle bir uyarıda bulundu. Bu, insanlığın beklediği son peygamberdir. ''Senin gittiğin memlekette onun peygamber olduğunu anlayacak ve ona zarar verecek kişiler var. Onu oraya götürme ve memleketine geri dön.'' Ebu Talip, Rahip Bahira'nın bu tavsiyesine kulak verdi ve Şam'a gitmeden kervandaki malzemeleri orada ellerinden çıkarttı. Ayrılırken de Rahibe, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu nasıl anladığını sordu. Rahip Bahira, siz buraya geldiğinizde bütün ağaçlar, kuşlar ve diğer canlılar size selam veriyorlardı. Bu ancak bir peygamberin karşılaşabileceği bir durumdur diye cevap verdi. Bu ve benzeri hadiselerin birçok kereler yaşanması, Allahu alem, Ebu Talib'in peygambere verdiği sınırsız desteğin temelini oluşturan en temel etkendi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip ile başladığı ticari hayatını diğer amcalarıyla farklı bölgelere giderek de sürdürmüştür. Hayatının geri kalanını etkileyecek olan yolculuklarına ise, Hatice'nin (radıyallahu anha, kervanlarını idare etmekle başlamıştır. Hatice (radıyallahu anha, Mekke toplumu içerisinde, Tahir'e temiz olarak isimlendirilen dul bir kadındı. Konumu ve zenginliği nedeniyle, birçok erkek onunla evlenmek istiyordu. Fakat özellikle ahlaki gerekçeler nedeniyle, Hatice radıyallahu anha evliliği geciktiriyordu. Kendi malını başkalarına emanet ederek ticaretten kazanç elde etmeye çalışan Hatice annemiz genellikle zarar ediyordu. Eminliğin olmadığı bir toplumda insanlar bir kadının hakkını arayamayacağını düşünerek onu rahatlıkla zulme uğratabiliyorlardı. Böyle bir ortamda Hatice annemize mallarını Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem teslim etmesi tavsiye edildi. Böylelikle, Hatice anh ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında evlilikle sonuçlanacak sürecin ilk adımı atılmış oldu. Daha önceki girişimlerinde defalarca insanlar tarafından zararı uğratılmış olan Hatice annemiz, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem idare ettiği ticaret kervanına gözlem yapması için kölesi Meysere'yi de dahil etti. Kervan geri döndüğünde hem ciddi oranda kazanç etmiş hem de Meysere, Muhammedten, sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir şekilde bahsetmişti. Hatice radyallahu anha birkaç sefer övgüleri bu şekilde kölesinden işitince, arkadaşı Nefise'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle evlenme düşüncesini açtı. Ve arkadaşının bu hususta Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem fikrinin ne olduğunu öğrenmesini istedi. Bu sürecin sonunda Mekke'nin tahiresiyle emini arasında evlilik gerçekleşti. Allah Resulü Hatice annemiz vefat edinceye kadar başka kimseyle evlenmedi. Maria annemizden doğan İbrahim dışında tüm çocukları da Hatice annemizden oldu. Allah Resulü onun faziletini sadece o hayattayken değil, Hatice annemiz vefat ettikten sonra da dillendirmiş ve diğer eşlerine bunu anlatmaktan çekinmemiştir. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah buyurdular ki Ahiret'in en hayırlı kadını Meryem binti Imrandır. Dünyanın en hayırlı kadını Hatice binti Huvaylidir. Ravi bunu söylerken eliyle Semaya ve Arza işaret etti. Başka bir rivayette şu ziyade kaydedilmiştir: Rasulullah buyurdular ki, erkeklerden pek çokları kemale ermiştir. Kadınlardansa Imran'ın kızı Meryem, Firavun'un karısı Asiye, Huvaylidin kızı Hatice. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kızı, Fatıma'dan başka kimse kemale ermemiştir. Ayşe'nin kadınlara üstünlüğü, Tiridin diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir. Buhari, Müslim. Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Neredeyse Resulullah Hatice'yi anmadan ve onu güzelce övmeden evinden çıkmazdı. Yine günlerden bir gün ondan bahsetti ve bu benim kıskançlığıma dokundu. Dedim ki, Allah sana o ihtiyar kadının yerine daha hayırlısını vermedi mi? Bunun üzerine peygamber öfkelendi ve şöyle cevap verdi. Hayır, Allah'a yemin ederim ki bana Hatice'den daha hayırlı bir hanım verilmiş değildir. İnsanlar beni inkar ettiği zaman, o bana iman etti. İnsanlar beni yalanladığı zaman, o beni tasdik etti. İnsanlar beni mahrum ettiği zaman, o bana malıyla sahip çıktı. Allah beni ondan, hiçbir hanımdan nasip olmayan çocuklarla rızıklandırdı. Ayşe dedi ki, kendi kendime, bundan sonra hislerimi artık içimde tutacağım ve artık Hatice'yi çirkin bir sözle anmayacağım. Buhari Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 27. sayısında yayınlanmıştır.